Kısmetindir gezdiren yer yer seni Kısmetindir gezdiren yer yer seni Arşa çıksan akıbet yer yer seni Arşa çıksan akıbet yer yer seni Anın için anın adı oldu yer Anın için anın adı oldu yer Önce besler sonra kendi yer seni Önce besler, sonra kendi yer seni. Yani hazırlıkları yaparken kendi kendime söylüyordum. Çekim ekibi bunu bir de burada söyledi. Söz dinledim. Yoksa sesim bir şeye benzediğinden değil. Ancak bu bir söz başı. Okuduğum mısralar Kemal Paşa Zade Merhum'a aittir. Bir de böyle düz okuyalım. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akobet yer yer seni. Onun için onun adı oldu yer. Önce besler sonra kendi yer seni. Kemal Paşazade zade namı diğer Ahmet İbni Kemal Paşa. Yavuz Sultan Selim merhumun hocasıdır, şeyhul İslamıdır. İstanbul Edirnekapı'da medfundur, defne olunmuştur. Yani vaktiniz varsa ziyaret edin diye söylüyor. Ne güzel olur. Yeraltı ile irtibatı kesme kardeşim. Yeraltı dünyası ile irtibatı kesme. Ne olacak? Orada yatan ceset, orayla irtibatı olduğu için sahibiyle bir irtibata vesile olması, duaya vesile olması... Yani ziyaret ettiğinde kar senin, onun değil. Öncelikle senin. Sefer dönüşü Mısır'dan. Yani malum insanlık tarihinin, özellikle Osmanlı tarihinin ama tabii ki insanlık tarihinin de en önemli hadiselerinden biri olan Mısır'ın fethinde Kemal Paşazade, Ahmet İbni Kemal Paşa her zaman olduğu gibi Savaş sırasında da sonrasında da huzur derslerinde Yavuz Sultan Selim Merhum'a manevi destek verirdi. Huzur dersleri çok dikkate değer bir konudur tarihimizde. Üzerinde durulmalı, anlaşılmalı, iyi olur. Hazerde seferde şartlar ne olursa olsun günde bir saat bu ders hep olur. Motivasyondur, nasihattır. Belki ağlayacak sultan, başını bir omuza yaslayacak. Ne zannettiniz yani? Ne zannettiniz? Ölüler sanır ki diriler her gün helva yiyor. Öyle mi? Aslı bu mu işin? Sultan dediği dedik, astı astı, kestik, kestik falan. Sana öyle geliyorsa çok yanlış bir algının zebunusun demektir. O iş öyle değil. Herkes uyusa o uyuyamaz. O çetin bir iştir, yalnızdır. En hazin biçimde yalnızdır. Onun desteğe ihtiyacı vardır. Dedesi Fatih marhum İstanbul'u fethederken 21 yaşındaydı. Deha sahibi de olsa 21 yaşında bir çocuğun elbette derse, nasihata, teşvike, motivasyona ihtiyacı vardı. Onun hocalarını saymıştık geçen programda dilimiz döndüğünce. Yavuz marhumda da Kemal Paçazade. Sefer bitti. Mısır fetholundu. İki yılı aşkın bir süre. Sonuçları çok Büyüktür, önemlidir yani. Hilafet merkezi oldu İstanbul. Meraklılarına şöyle bir notu da vereyim. Selim Name diye bir fasıl vardır edebiyatımızda. Yavuz Sultan Selim'le ilgili yazılan şiirler çoktur yani. Üzerinde epey durulmuştur. Yahya Kemal Beyatlı'nın Selim Namesi çok dikkate değer bir şaheserdir. Yedi ayrı gazel ve her biri 8 beyt 56 beyt başlayış çaldıran Ridaniye Mercidabık Mısır göçüş vefat her biri ayrı başlıkla 56 beyt de yani Mısra dediğimse yanlış oldu 56 beyt de, yani 112 Mısra'da muazzam bir özet yapar Üstad Şair eğer merakınız varsa oradan da görmenizi tavsiye ederim. Seferin dönüşünde şöyle bir konuşma cereyan eder. Düzeltiyorum. Dönüşten önce bir orada duruşta bir sohbet anlatacağım oydu. Huzur sohbetinde çadırda hocasına arz eder. Yavuz merhumun talebi yani sultan bu ama sultan da olsa hocaya arz edilir. Yani soru sordu bile demezdi eskiler biliyor musunuz hocasına soru sormak Cevabını bildiğin durumda imtihan etmek için olur. Sual sormak veya sual tevcih etmek, öğrenmek için olur. Arada fark vardır. Sual etti, yani öğrenmek istedi. Aşağıdan yukarı doğru. Sordu, biliyor, cevabı seni kontrol ediyor. O başka bir şeydir. Tabi bu kadar inceliğe milenyumda <gülüyor> ne kadar dikkat ederiz bilmem de. Bilgi olsun diye söylüyorum. Dedi ki, asker arasında... Şöyle bir durum var mı? Yani bize iletilmesi beklenen, belki bize yüzü tutmadığı için askerin, sizi vasıta kıldıkları, sizi elçi ettikleri bir şey var mı? Duyduğunuz, gördüğünüz der. Aslında bir şeyler biliyor. Tabii Yavuz Merhum da Nezaket Dairesi'nde bunu ona söyletecek. Mesele de şu. Aylar geçmiş, İki yıldan fazla zaman geçmiş. Muazzam bir zafer elde edilmiş. Osmanlı mülkü üç katına çıkmış neredeyse. Çok büyük bir iş. Ve her şey tamam olmuş yani artık tamamdır. Dönülse iyi olur yani. Asker bunu düşünüyor. Çoğunluğu Anadolu ve Balkanlardan gitmiş. Serin memleketinin çocukları bunlar. Ve Mısır'da haliyle sıcakta bunalıyorlar. Ama tutup da bunu... Sultanın karşısına geçip e artık dönsek iyi olur sultanım falan diyecek değil. Kim diyebilir öyle bir şeyi yani? Yavuz'dan bahsediyorum. Bu fırsatı hemen anlayarak, iyi değerlendirerek merhum Kemal Paşazade bir türkü duydum. Asker geçen gün söylüyordu efendim oturmuş nehir kıyısına içli içli türkü söylüyordu. Sözleri dikkatimi çekti der. E, ne diyordu? Türkünün sözlerine dikkat lütfen. Nemiz kaldı bizim mülkü Arap'ta. Nice dir dururuz Şamu Halep'te. Cihan halkı Kamu Ayşu Tarab'da. Gel ahhi gidelim Rumillerine. Rumilleri buralar yani. Efendim ne demek istiyor yani? Sıcak bölge burası. Efendim klima da yok. <gülüyor> Çok yorulduk. İşte bitti. Asayiş berkemal, fetih müyesser oldu elhamdülillah. E bu ahalisi alışık olduğu iklimde, kendi bağında bahçesinde gayet de güzel, mutlu mesut yaşıyor. Yaşasınlar. Bir dönsek artık. Şimdi beşeri bir ihtiyaç bu tabii normal. Yani nişanlısı var, evlisi var, çocuk bekarı var. Çocuk 20 yaşında gitmiş gelmiş 22 yaşına. Yani böyle bir arzu var. Sözlerde görülen bu. ''Gel ahi, gidelim Rumilerine, gel kardeş gidelim Anadolu'ya, Balkanlara, şöyle hani Selanik oralara gidelim.'' diyor. Bu nakli yapınca Yavuz Marhum mesajı aldı tabii hemen ve ''Anlaşıldı hocam.'' deyip dönüş emri verildi, hazırlıklar başladı. Zaten zamanı da gelmişti meselenin. Ordu dönüşte. ''Yine yol boyunca sohbet devam ediyor.'' Yani seferde de olsa huzur dersi bitmez değil mi ya? Bir ara şunu soruyor Yavuz Marhum. Daha doğrusu sual ediyor demin anlattığım gibi. Hocam hocanızın nüktedan biri olduğu, latifeyi sevdiği, mizahı yani sevdiği işitiriz. İlmini almışsınız maşallah. Allah mübarek etsin. Bunu görmemek mümkün değil yani. Ama mizahından size bir şey kalmadı mı? Hiç mi nasibiniz yok mizahdan, latifeden tarzında? Bir sual arz ediyor. Burada maksat şu. En azından benim anladığım. Gayet ciddi duruyor daima. Kemal Paşazade merhum. Uyanık tutmak için sultanı gaflete düşmemesini teminen olabildiğince... Hadid-ül derler ya böyle yani ciddi duruyor. Sert duruyor biraz. Laubalili'ye pek geçit vermiyor. Yol boyunca da hani bir miktar gevşese yani bu ortam biraz da böyle bir biraz daha rahatlasak demeye getiriyor. Hocanız bak nüktedanmış. Ara sıra hani teneffüs olsa yani. Mesaj gayet açıktır. Bunu alıyor tabii Kemal Paşazade ve şu cevapta bulunuyor. Sıramızı savdık sultanım. Yine o ciddi Eda. Sıramızı savdık. Cevap gayet kısa. Ama manidar. Yani ne diyor? Mizahın sırası geldi. Yaptık geçti. Yani öyle her zaman mizah olmaz. Çok şaka hafifletir insanı. Demek. Şimdi düşünüyor sultan. Ne zaman geldi o sırada bir şaka yapıldı. Biz fark etmedik tarzında. Ve hemen çözümlüyor tabii. O türkü şaka mıydı diyor hocam. Cevap çok yakışıklıdır. Sultanımız daha iyi bilirler. Yani şakaydı tabii. Yani türkü söyleyen bir delikanlı falan yok. E ne peki o zaman? Mesajın mizah ambalajında sunumu var. Mesaj ne? Artık ordunun dönmesi lazım sultanım. Yani uzatmayalım. Artık dönmek lazım. E tabi harekete geçmiş ordu o şakaymış mer deyip geri dönecek de değil olan oldu latif bir biçimde notumuzu alalım latife latif gerek mizah yapacağım diye edebe aykırı laf edilmez kırıcı konuşulmaz yalan girmez işin içine hakikatten ayrılmaz ama mizah olur mu olur olsun zaten mizah zekanın zekatıdır derler ve derler ki izah mizahı bozar. Yani mizah yapıldı arkasında biri de açıklıyor benim gibi. E, olmaz aslında. Yani millenyumda olmasak olmaz. Ama öyle bir durumdayız ki öyle bir yoksunluk yaşamaktayız ki cidden açıklamaya ihtiyaç oluyor. Esasen şiir de açıklanmaz yani hoş değildir. Ya, adam onu nesir biçiminde makale biçiminde yazacak olsa öyle yazar. Şiirle şifreleyip koymuş... Öyle okunmalı, anlaşılmalı. E anlaşılamıyor. Yani dardayız. Malzeme yetersiz. Malzeme yetersiz. Gam gussak asvet keder melal inkisar ızdırap hüzün kahır yeis efkar tasadert mihnet elem yok. Yerinde stres var. E tek kelimeyle söyleyince de olmuyor. O yüzden izaha ihtiyaç var ve burada bir miktar mazur görülebiliriz. Bizi affetmeniz için söylüyorum yani. Niye çok konuştuğumuzu? <gülüyor> Ziya Paşa bir gazelinin sonunda der ki çok konuştuğuma bakıp beni kınamayın. Evet çok konuşmak akıl azlığındandır ama ne ilersin yer gelir sabrı karar elden gider. Yani mecbur kaldığımız için kontrol bizden çıktığı için bazen sözü uzattığımız da doğrudur diyor. Mazur görülmeyi talep ederek. Yolda bir hadise oldu demiştik. Kısaca dokunduk geçtik. İşte o çamur sıçrama hadisesi önemli bir işarettir. Bir hatıradır. Tarihimizin çok latif bir hatırasıdır bize. Çamur sıçrıyor. Kemal Paçazade'nin atının ayağından. Nereye? Sultanın kaftanına. Yani bugün var ya şu kadar ünü olan birinin arabası, üstüne arabayla çamur sıçrat da gör. Ne demek istediğim anlaşılır yani. Yer yerinden oynar ya. Doğduğuna pişman olursun yani. Bu ki sultan, halife sultan. Mahcup oluyor ve edeple atını geri çekerek kusura bakmayın sultanım diyecek oluyor. Cevap şudur. Yavuz'dan. Estağfurullah hocam. Bizim için şereftir. Atınızın ayağından sıçrayan çamuru üstüme yapıştıysa ben onu şeref sayarım. Vasiyetimdir bu kaftan sanduk hamun üstüne konulsun. Halen oradadır. Yavuz Sultan Selim'in aynı ismi taşıyan İstanbul'daki tepesinde, cami'nin avlusunda bulunan türbede, sandukasının başında bu kaftanı görmek mümkündür. Buyurun hatıra. Yani bazen bilemiyorum sizler dikkat ediyor musunuz sevgili seyirciler? Böyle ara sıra notlar alıp bugünkü konuşmamızdan iki ziyaret noktası değil mi? Kemal Paşazade'nin kabri, Yavuz Selim Camii. Orada tepeden bir bakacaksın şöyle var ya denize. Haliç'e, Boğaz'a, değer valla. İstanbul'da bulunan bir adam kafayı dinlemek için nereye gezmeye gider doğru sanlayabilmiş değilim ya. Tatile gitti diyorlar. Ya İstanbul'dasın sen nereye gittin ya? Hadi git canım gözüm yok da. İstanbul'dan ancak ana baba duası almak için memleketine gitmek mazur görülebilir. Yani ona bir şey demem ama ben İstanbul'da yaşayacağım da kafayı dinlemek için bir yere gezmeye gideceğim. Bilmiyorum. Dünyanın en güzel yerindesin yahu. E güzel gelmiyor bana stresi var bunaltı bir trafik var. E canım baktığın yerden göreceksin arkadaş. Yani bu hep böyledir zaten. Harabat'ı görenler her biri bir haletin söyler. Safasın nakleder rindan. Zahit sıkletin söyler. Koca Ragıp Paşa. Beyte bak. Bak ne diyor. Orayı görenler harabat demiş bir defa şifre. Neresi orası? Duruma göre mana alır bu kelime harabat. Dünya demektir bazen. Mescidi haramdır, Kabe-i Şeriftir bazen öyle anlam bulur. Dergâhtır bazen. Meyhanedir bazen. Yani edebiyat alum. Çağrışımlar, metaforlar, imgeler, mazmunlar alemi. Burada kastettiği tabii ki dünya harabatı görenler her biri bir haletin söyler. Dünyayı gezen, gören, seyreden herkes bir tarafını anlatır. Safasın naklederinden, zahit sıkletin söyler. Biri var, oradaki safayı anlatır. Hayret edersin, ne kadar güzel bir yermiş. Biri var, sıkletini anlatır. Bunaldım der, karanlık der. Yok, yok. İkisi de doğru söylüyor. Böyle bir çelişki neden var? Senin içinde. Nereden bakıyorsan oradan görüyorsun, da ondan. Bir örnekle arz diyeyim. Hacdan gelmiş amcaya soruyorsun. Amca ne gördün? Sana hacca anlatacak yani. Bir başlar anlatmaya. Havaalanında valiz kayboldu. Şöyle oldu böyle oldu. Bilmem filanca bana çarptı. Tavafta böyle terledim sıkıldım filan falan. Yoruldum ne bileyim minaya çıkar <gülüyor> Çeşitli şeyler anlatabilir yani. Otel böyleydi. Suyu aktı akmadı. Yemek şöyleydi. Doğru ama bütün bunlar doğru. Harabatı görmüş ve nakli bu. Sıkletin söylüyor. Bir başka hacamcaya diyorsun, ne gördün anlat hacazı diyorsun. Ağlamaktan konuşamıyor. Gözleri dolu dolu oluyor, hiç kırıklara boğuluyor. Ya aynı yere gitti yahu, işte işte fark o. Aynı yere gitti ama fark o. Birine sorarsın yol tarifi, şehirde filan yere gideceğim filan dersin. Sana tarif ediyor şimdi adam. Şöyle yapar. Bak hemşerim. Şurada şu bar var ya oradan döneceksin öbür tarafta birahane var köşede biraz daha ilerleyince filan gazino var bir de meyhane orada işte aradığın onun hemen 50 metre ötesinde tarif doğru başkasına soruyorsun aynı yeri cevap şu şu mescidin yanından geçiyorsun şu camiye tam karşını alıyorsun <gülüyor> hepsi doğru yani zannetme birisi yanlış bir şey hayır gördüğünü söylüyor insanlar yaşadığını söylüyor. Şair ateşten bahsediyor. Yandı yan, yanmaktan söz Ne yanması ya vallahi Allah diyorsun. E yan da gör kardeşim. Öbürü gözyaşından bahsediyor. İki örnek vereyim şimdi. Yetiş ey keşti büsbütün büs bütün deryada yangın var. Değil derya yalnız cümle hep sahra da yangın var. Salih Baba. O şiiri ve o zatı muhtaremi Salih Baba'yı anlatacağım uzunca bir biçimde ilk fırsatta. Aynı meyanda, benzer şekilde, fuzuli'nin su kasidesi, aa bugündür de var rengi bilmezem ya muhit olmuş gözümden de var esu su, su kasidesi ikinci beit. Birinci beyt de diyor ki her şey yanıyor karalar denizler aman Allahım yangın var, yangın var redif o zaten. Öbürü diyor ki her şey su renginde. Yani niye baksam su rengi görüyorum. Vallahi ortalıkta ne yangın var ne su rengi var ama biri ağladığı için gözyaşının arkasından böyle görüyor onu anlatıyor. Biri yandığı için ateşin içinden bakıyor öyle görüyor onu anlatıyor. Anlatılan sayır ve suluktur, haldir, yaşanmışlıktır. Nasıl anlayacağım ben bunları dediler. Ben bu manaya nasıl erişeceğim dedi Hazretime Ben ol da bil dedi. Mesela o olmaktır. Onun gibi olmaktır. Ben oldu bildi. İki gözüm olursan bir gün aşka aşina, bu sırrı ben o zaman söylerim sana. İyi getiremedim gerçi ama gelirse tekrar söylerim. Yani bir gün olursan iki gözüm sen de aşka müptela, bu sırrı ben o zaman söylerim sana. Yine getiremedim ama yani orijinali gelmedi bir türlü. Aşkı bir gün tadarsan. O zaman söyleyeceğim sana diyor. Şimdi rumuzlar var tabii. O kadar. Ama girersen o iklime ha beni anlamaya başlarsın. Bu ayrı bir dildir diyor. Ayrı bir dildir. Onun gözüyle bakmayı onun yaşadığını hissetmeyi bilmek elbette çok kolay değil. Zaten inci sancı mahsulüdür. Izdırap olmayan nereden, yerden ne çıkmış ki zaten mana çıksın. Hiçbir şey olmaz yani. Hiçbir şey olmaz. Tohum parçalanır, dağılır, çürür, karanlıkta kalır, ızdıraplar çeker de fidan zuhur eder. Müzede bekletiyorsan altın kap içinde tohumu öyle durur. İnci sancı mahsulüdür. O yüzden karanlığa düştüğünde de moralini bozma. Tohum karanlıkta büyüdü. Ezildi de oldu üzüm. Ne olduysa Ayağa düşmeden başa çıkılmaz. Hadi bunları şaire söyletelim. Son beytine gelmiş olacağız. Esaslı bir gazeldir bu Fuzuli'nin. Çok esaslı bir gazel. Serverlik ister isen üftadelik şiaret. Çün ayağa düşmeden çıkmadı başa bade. Üf yani. Açıklıyorum. Serverlik istersem Serverlik ister isen. Yani yükselmek, yücelmek istiyorsan Üftadelik şiaret Aşağılığa razı ol Yerde sürün, yüzünü yere sür Eğil Zira Çün, çün Ayağa düşmeden Çıkmadı başa bade Ayak iki anlama gelir Klasik şiirimizde Bir kadeh iki bildiğin ayak Ayağa düşerse Başa çıkar. Bade. Üzümü ezerek şarap ederler de onu anlatıyor. Ezilirse oluyor yani. Ayağa düşmek o. Öbür manada... ...çün ayağa düşmeden çıkmadı başa bade. Kadehe girmeden... ...yükselmez. Girince yükseliyor yani. Yani... ...hem bir sürece girmeli ona razı olmalısın hem... Üftadelik şiaret, eğil, in, inmeden çıkamazsın. Tohum olmadan haknişin, olamaz irtifa. Toprağın altına girmeden yükselemez diyor. Gördünüz mü bizimkilerin hayat dersini, veriş tarzlarını? Tabii gördünüz. Ben size bilmediğiniz bir şey anlatmıyorum zaten. Bildiklerinizi hatırlatıyorum o kadar. Dört çeşittir. Bilgi karşısında Adem oğlu ve Havva kızı. Dört çeşit. Bir, bildiğini bilir, alimdir istifade et. 2 bilir, bildiğini unutmuş, hatırlat. Üç, bilmez, bilmediğini bilir, iyi talebedir hizmet et. Dört, bilmez, bilmediğini bilmez at çöpe hiç kimseye faydası yok kendisine bile zararı var <gülüyor> kendimizi konumlandıralım bu dördünden hangisine dahiliz ve hatırlayalım cenab Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin işaretini ya ilmi öğren ya öğret ya onları sev ya onlarla bir irtibatın olsun yani hizmetin olsun bunların dışında kalırsan ahırda uçuşan sineklerden farkın kalmaz yani öğrenen öğreten Onları seven dışında kalmak aslında insanlıktan istifa manasına geliyor. Dışarıda kalmak dehşetli bir hatırlatma. Adam genç mi, ihtiyar mı? Merakı taze ise genç. Yaşı ne olursa olsun. Merakı pürsümüşse, öğrenmekten sıtkı ayrılmışsa 20 yaşında ihtiyar. Demedi, demeyin. Ben 80 yaşında çok genç gördüm. 20 yaşında çok ölü balık gördüm. İnsanın böyle bir tabiatı var. Cenab-ı Hak bizi bizden muhafaza buyursun ve selam derim başka da bir şey demem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.